Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal Ramazan Özel programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine sizlerden gelen sorularımızı cevaplayacağız. Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili birçok sorular vardı. Onları inşallah bugün cevaplayacağız ve sorularımızı İsmail Ağa Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız. Yine sizlerle sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Rabbim rahatımız. iyilikler versin. Cümlemizi inşallah. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz hocam. Gıybet yapmak <gülüyor> ölmüş kişinin etini yemek olduğundan oruçlu olan kişinin gıybet yapması orucunu bozar mı diye sormuş Ağzıb Allah'tan Şeytan Raziim. aleyhi ve sallam ve barde. Gıybet yapmak büyük günahlardan olmakla beraber oruca zararı olan veya orucu bozan bir günah veya bir eylem değildir. Evet. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azimüşşan gıybet yapmayı ölmüş olan kardeşinin etini yemek olarak nitelendirmiş. Evet. Ancak bu maddi bir yemek değil, manevi bir yemek. Yani hı hı. bu derece bir vebali olduğu, bu derece bir günah olduğu vurgulanmıştır. Evet. Bu açıdan bakıldığında vücuda herhangi bir şeyin girmeyip de e, sadece bir kavil ile, bir söz ile hı hı. kişinin e, bir takım hareketlerde veya eylemde bulunması e, orucuna ziyan getirmeyecektir. Şu kadar var ki İmam-ı Gazali rahimullah e, orucu üç kısma ayırıyor. Hı hı. Avamın orucu, havasın orucu, bir de daha hususi olan ahasul havas diye hı tabir hı. edilen kişilerin orucu. Evet. Avamın orucu normal bildiğimiz orucu bozucu olan şeylerden. Yani insanın e, hem şehevi ihtiyacını tatmin edecek olan işte tenasül uzvunu hem de e, bedenini ayakta tutabilecek olan beslenmesini sağlayan midesini yemekten içmekten ve cinsi münasebetten fecirden ve e, güneşin batımına kadar olan zaman diliminde durması kendisini kişinin koyması olarak evet. değerlendirilir, beyan edilir. Bu bildiğimiz e, oruçtur. Buna muhalefet etmek bu kişinin orucunun bozulması Hı. demektir. Ancak havas olan kişinin orucu ise Gazali'nin beyanında bunun yanı sıra kişinin günahtan da kendisini alıkoyması demektir. Hmm. Yani yemekten, içmekten kendini alıkoyduğu gibi bu zaman zarfında günah işlemekten de kendisini alıkoyacak, hmm. gıybetten alıkoyacak, yalandan alıkoyacak, harama bakmaktan, haram konuşmaktan, haram dinlemekten, Allah'ın yasak etmiş olduğu her türlü hal ve hareketlerde bulunmaktan kendisini geri tutacak. Hmm. Bu şekilde tutulacak olan bir oruçta havas olan kişilerin orucudur buyurmakta. اَحَاسُ الْحَوَاسُ diye tabir edilen daha hususi kişinin orucu bu ikisiyle beraber yani birincide anlatılan yemekten içmekten ve cinsi münasebetten kendini geri tutmakla beraber hı hı. E, günah işlemekten de kendini geri tutmakla beraber kalbe gelebilecek olan masivalardan da kişi kendisini arındırması evet. bu daha hususi bir manada tutulacak olan oruçtur. Hı hı. Ee, tabii bunların ikinci ve üçüncü merhalede bahsettiğimiz oruç şekli orucun sıhhatına mani olan değil ancak orucun mavzalehi, orucun hakikati, oruç ibadetinin kişine kazanması, kazandıracağı e, fazileti beyan etme dediğinde söylenmiş olan bir durumdur. Evet. Dolayısıyla gıybet her ne kadar çok büyük günahlardan olsa da e, fiziksel olarak vücuda bir şey girmediğinden dolayı orucu bozar olarak değerlendirilmemiş, orucu bozucu olarak kabul edilmemiştir. Ama tabii ki çok büyük bir günahtır. Bundan e, kaçınılması gerekir. Bahusus e, Ramazan ayı gibi ibadet evet. ayı olan e, daha fazla ibadetlere ağırlık verilmesi gereken e, Kur'an-ı Kerim okunmasına daha fazla ağırlık verilmesi gereken bir ay olan bu ayda e, kişinin kendisinin bu gibi günahlardan daha fazla geri tutması gerekir. Hı hı. Tabii şunu da vurgulamak isterim. E, gıybetin tanımı ile alakalı, bunu belki daha önceden de konuşmuş idik, e, işte ben falancı kişi hakkında söylüyorum ama bu söylediklerim doğru. doğru evet. Ki zaten doğru olması durumunda buna gıybet deniyor. Hı hı. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifinde beyan edildiği üzere. Şayet bu yalansa, onun hakkında olmayan bir şeyi siz dillendirdiyseniz, bu iftiradır ki bunun cezası daha şiddetlidir, hı hı. daha farklıdır. O yüzden yüzüne karşı söyleyemeyeceğiniz veya söylemeniz durumunda hoşlanmayacağı bir takım hal ve hareketlerini o kişinin arkasından söylemek gıybettir. Bundan kaçınmak gerekir ve dediğimiz gibi bahusuz Ramazan-ı Şerif ayında daha dikkatli, daha titiz davranmak gerekmektedir. Hocam bir diğer sorumuzla devam ediyoruz inşallah. Ramazan ayında gece savura kalkıyoruz ancak konuşmaya dalıyoruz veya başka işlerle meşgul oluyoruz. Tabii ki bu esnada ezan okunuyor. Biz niyet etmeyi unutmuş oluyoruz. Ezan okunduktan sonra da niyet edebilir miyiz? Nafile oruçlarda bir de muayyen diye tabir ettiğimiz zamanlı nezledilmiş oruçlar. Hı hı. Yani filan işim olursa işte Recep-i Şerif'in ikisini de oruç tutacağım demek gibi. Evet. Bu iki oruçta kişinin geceden niyet etmesi sahi olduğu gibi gündüz de e, niyet edebilir öyle vaktine kadar kaba kuşluk vakti diye tabir ediliyor. Bu zaman zarfına kadar niyet edilebilir. Ancak e, kaza oruçlarında, Ramazan'ın kaza oruçlarında ise kişinin illaki geceden niyet etmesi gerekir. Bidre nezri mutlak diye tabir ettiğimiz benim filan işim olursa ben oruç tutacağım demiş ama hangi gün oruç tutacağını tayin etmemiştir. Evet. Bu gibi nezir oruçlarında, adak oruçlarında da kişinin illaki geceden niyet etmesi Hı -hı. gerekir. Yani imsak atmadan, imsak kesmeden, imsak doğmadan kişi niyet etmiş olmalıdır. Evet. Ramazan-ı Şerif ayında eda orucuna gelince bu geceden niyet edilebileceği gibi kaba kuşluk vaktinde kadar da niyet edilmesi sahittir. Hı -hı. Dolayısıyla gece kalan bir kimse kalktığımda eğer imsak kesmiş olsa da o kişi tekrardan yani niyet ederek o günü oruçta geçirmesi mümkündür. Bir de şunu vurgulamak isteriz ki niyet illaki kişinin lisanıyla işte ya Rabbi niyet eylediğim senin rızan için oruç tutmaya şeklinde bir telaffuz şartı değildir. Niyet kalbin kastıdır. Bir kimse zaten sahura kalkıyor ise oruç tutma gayesiyle kalkmıştır ki bu kişiler niyet var demektir. Evet. O yüzden sual soran kardeşimiz, işte biz sahur yapıyoruz, hı hı. E, yiyoruz, içiyoruz, konuşmaya dalıyoruz, başka işlere dalıyoruz derken bir bakıyoruz ki ezan okumuş. Ki evet. Ramazan-ı Şerif ayında değil mi saklı ezan okunuyor. Hı hı. Dolayısıyla niyet etmeyi unuttu. Oysa bu kişide niyet vardır zaten. Kalbin hı. kastı buna vardır ki bu kişi gece kalkmış, sahur yapmış ve yarın oruç tutma niyetiyle yemek yemiştir. Evet. O yüzden bunu illaki lisan ile telaffuz şartı yoktur. Bu hı hı. güzeldir. Çünkü bir duadır aynı zamanda evet. dua etme konumu da vardır ama bunun yanı sıra lisanıyla telaffuz etmese de kişinin kastı varsa kalben buna dair bir kastı varsa o kişinin niyeti de vardır. Vele ki böyle olmasa da dediğimiz gibi kaldı, gece kalkamadı ve imsak vakti de kesmiş evet. oldu. Kaba kuşuk vaktine kadar yine zaman vardır. Bu zamana kadar kişinin niyet etmesi geçerli olacaktır. Evet. Sahur eşittir, niyet diyoruz. Evet. Değil mi hocam? Bir anlamda da şöyle bir şey de söyleniyor hocam. Hani toplu halde bir niyet. Ben Ramazan-ı Şerif ayına girdik. Ramazan'ın başında ben 30 gün boyunca orucumu tutacağım. Şeklinde bir niyet de doğru bir Şimdi şey Şimdi şöyle hocam? bir şey. Normalde niyetin vakti gecedendir dediğimizde hmm. akşam güneş batmadan yani akşam namazının vakti girmeden ertesi gün orucuna niyet etse bu niyet geçerli bir niyet değildir. Hmm. O zaman tek tek edilmesi niyet gereken dediğimiz şey. olay e, geceneden yapılması gerekmesi durumunda en azından güneş battıktan sonra evet. fecire kadar olan zaman diliminde. Hı hı. E, Ramazan oruçlarında ise fecir doğduktan sonra da kaba kuşluk zamanına kadar evet. bir e, müsaade vardır. Bu bahsettiğinizde kasıt zaten kişinin kalbinde vardır Ramazan-ı Şerif'te hı hı. ben her daim oruç tutacağım. Dolayısıyla işte akşam iftarı yaparken de yarın oruç tutmayı kastetmiştir zaten. Evet. Ne bileyim akşam yastı teravih namazına giderken hmm. yarın oruç tutmayı kastetmiştir. Evet. Yatarken savura kalkma kastı da vardır ki bu kasıt her daim o kişinin Niye? niyetli olduğunu göstermektedir. Evet hocam Allah razı olsun. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Oruçluyken kusmak orucu bozar mı? Bu konuda çelişkili fetvalar var. Açıklayabilir misiniz demişler. Şimdi kusmak kişinin kendi iradesiyle olur ise e, kitaplarımızın ifadesiyle ağız dolusu olması durumunda kişinin orucunu bozar. Hmm. Ama kişinin iradesi olmaksızın kendi kendine gelmiş ise e, bu durumda ister ağız dolusu olsun ister ağız dolusundan daha az olsun bu kişi bir şey geri yutmadıkça orucu bozulmaz. Evet. O yüzden genelde kitaplarımızda işte kusmak ağız dolusu olursa orucu bozar bozmaz evet. şeklindeki ifadeler kişinin kendi dahliyle kendi iradesiyle olmasından bahsedilir. Hmm. İrade dışı kusmaları da ise böyle bir tahdit yoktur. Yani ağız dolusu olması veya olmaması sonucu değiştirmeyecek. Yeter ki geriye bir şey yutulmasın. Hmm. Bir şey yutulmadıktan sonra ne kadar kişi affedersiniz kusacak olursa olsun bu kişinin orucu bozulmayacaktır. İrade dışı olduğundan dolayı. Ama işte affedersiniz parmak salma gibi hmm. kişinin kendi iradesiyle boğulursa o takdirde ağız dolusu bozar ağız dolusundan daha az olur, aşağı olursa bozmayacaktır. E, kaynaklarımız ağız dolusunu e, tanımlarken işte kişi onu tutamayacak şekilde e, ağzına gelmesi veya o şekilde konuşması mümkün olmaması şeklinde e, beyanlarda bulunulmuştur. Evet. Dolayısıyla bu hal olduğu zaman ve bu istek dışı istek ile olmuşsa bu takdir oruç bozulur ama istek dışı kesinlikle orucu bozmayacaktır. Hocam kusmak hani oruçla ilgili mevzuya da girdik. Ee, peki abdest konusuna kısaca değinirsek. Kusmak abdestin bozan bozmaz orada mı diye Orada da aynı de... gerekçe evet. vardır. Ağız dolusu olması mutlak manada orada irade içi veya irade dışı diye Fark bir kayırımı yoktur. Evet. Abdest orucu abdesti abd abd abd abd abd abd bozacaktır. Ama ağız dolusundan az olması durumundaysa abdesti abd bozmayacağı yine kaynaklarımda beyan edilmiştir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz günümüzde Ramazan ayı yaz günlerine gelmekte. Bizler çalışan kişileriz bu nedenle hararetleniyoruz. Serinlemek kastıyla yıkanmamız orucumuza zarar verir mi? Evet, bu e, genel itibarıyla sıcak günlerde tutulan oruçla alakalı çok sıklıkta sorul edilen bir soru. Evet. Özellikle Karadeniz bölgesinde e, fındık zamanla denk gelmesi. Ve Çay insanların şu anda çalışma ihtiyacının hı. olması, özellikle işte tırpanda tımarda bu hı. gibi tarla, bağ, bahçe işlerinde bulunması insanı ciddi manada hararetlenmesine evet. vesile oluyor. Ve işte biz tarlamızın kenarında bulunan derede yıkanmamız, işte sağımızı, solumuzu, vücudumuzu yıkamamız veya denize girmemiz, orucumuza zarar verilmemiz. Evet. Buna dair aslımızın büyük fakihlerinden merhum Ömer Nasuhu Efendi Hazretleri e, ilmahalinde bu konuyu naklediyor. Hı hı. E, ve bu konudaki ihtilafı da beyan ediyor ki Ebu Hanife'ye göre e, Rahimullah e, oruçta olan bir kimse e, hararetini dindirme adına yani serinleme kastıyla e, yüzünü, elini, ayağını yıkarsa veyahut da vücudunu yıkarsa, yıkanırsa veya suya girerse hı hı. E, bu kimse için bu halin mekru olduğundan bahsedilir. Ebu Hanife Rahimullah'a göre. Ancak İmam Ebu Yusuf ise e, bunun aksi görüşü olarak Kişi ibadete kuvvet kaslıyla bunu yapmıştır. Hı hı. İbadeti daha güzel bir şekilde yerine getirebilme kaslıyla bunu yaptığından dolayı bir mekruh diyetin yani bir kerahatten bahsetmemiştir. Evet. Bunun mekruh olmadığını dillendirmiştir. Hı hı. Ve İlmahal'de Ömer Rasuhü Efendi Hazretleri bu konuda Ebu Yusuf'un görüşünün tercih edildiğini de nakletmiştir. Hı hı. Evet. Dolayısıyla bu kardeşlerimizin, bu emsal kardeşlerimizin tabii her şeyden önce şunu vurgulamak gerekir orucumuzu riske atacak şeylerden kaçmamız evet. gerekir. Yani burada bu işi yaparsam ben çok şiddetli bir şekilde hararetleneceğim ve orucumu bozma ihtimali olacaktır. Bu gibi bir durumda kişi kendini geri Hı. tutmalı, o hale kendini sevk etmemelidir. Evet. Ama yok, yapmam gereken bir iştir. Onu yaptığım zaman hararetlensem de işte yıkanmamla veya da suya girmemle e, onu biraz daha kendimi teskin edeceğim şeklindeyse ki bu Yusuf'un fetvası doğrultusunda her mullahın fetvası doğrultusunda hareket Hı. edebilir. Ee, yeter ki ağzına burnuna dikkat etsin. Buralardan bir şey e, vücuduna girmesin. Yani kafasının mümkün mertebe suya Suyu sokmasın. Sokmursun. Evet. vücudunu serinletmesinde bir mahsur lazım gelmeyecek. Bu kulak da aynı şey için geçerli oluyor mu hocam? Ağız, burun veya kulak yoluyla ee, şöyle da Şöyle ki giriyor. kitaplarımızda kulakla alakalı e, kulaktan girecek olan suyun oruca zarar vermeyeceği ama kulaktan girecek olan yağın ise oruca zarar vereceğinden bahsedilir. Evet. Tabii bununla alakalı farklı talihler vardır. Evet. E, i̇şte yağ oradan içeri girer girmez, su girer girmez şeklinde. E, burada kişinin kendi iradesiyle bir şeyin dökmesi ve dökmemesi şeklinde yorumlu yanlar da vardır. O yüzden imkan nispetince kulağımıza dikkat etmek suretiyle e, suya girmekte bir mahsul lazım. Gelmeyecektir. Ama tabi bunu keyfi yapmamak gerekir. Evet. Yani çünkü tatil günlerine geliyor Ramazan-ı Şerif Hı. ayı. Biz gidelim, denize, de gidelim denize gidelim. Ee, orada birazcık işte e, yüzelim vesaire şeklinde. Bu uygun değildir diyebiliriz. Ebu Hanife'nin fetvası doğrultusunda. Ama yok biraz önce bahsettiğimiz gibi kişi çalışan kişidir. O işi yapması gerekiyor ve ciddi manada hararetleniyor ve bu hararetini de bu şekilde teskin edebiliyor Hı -hı. ise ki bu Yusuf Rahimullah bu konuya fetva vermesi asa bile ki Ömer Resulü Efendi'nin de fetvanın Görüş, bu yönde olmasında da e, dillendirmesi Hı -hı. açısından bakıldığında e, serinlemesine bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Devam ediyoruz. Bir başka sorumuz. E, oruçla ilgili iki sorun var demiş hocam izleyenimiz. Birincisi gece ihtilam olduğumuzda bazen imsak vaktine kadar yıkanamıyoruz ve biz bu haldeyken ezan okunuyor. Oruca niyet etmemiz caiz olur mu? Oruç dediğimiz gibi yemekten içmekten ve cinsi münasebetten kişinin alı alıkoyması demektir. Hı hı. Oruçlu olan bir kimsenin ihtilam olması nasıl ki orucunu bozmuyor ise gece ihtilam olup da yıkanmadan imsak e, atması yani oruca giren kimsenin de orucuna bir zarar söz konusu değildir. Hı hı. E, dolayısıyla e, işte oruçluyken e, kaylule saatinde kişinin uyuması ile ihtilam olması evet. orucuna bir ziyan olmayacaktır. E, veyahut da işte gece e, banyocu olan bir kimse e, yıkanamayıp da imsak kesmişse ve uyandığında da imsak girmiş olacaktır. Hı hı. E i̇şte ben eyvah savur vaktini kaçırdım veya savuru bu halde geçirdim. E bunun oruc'a bir ziyanı yoktur. O kişi niyetlenir orucunu o şekilde devam etmesi ne bir masul lazım gelmeyecek. Abdest alırken de yine gusül alırken de yine ağız burun tabii ki onlar etmesi geneldir gerektir. zaten. E hatta gusül de ve abdest de. Ağız ve burnuna su vermede özellikle gusül abdestinde yapmak sünnettir. Evet. Ama oruçlu olan kimsenin bu mübalağayı yapmamasıdır hı hı. asıl olan. Çünkü kişi oruçlu olduğunu unutarak bir şey yeseyse orucu bozulmaz. Evet. Ama hataen bir şey yiyip içecek olursa orucu bozulur. Hı. Yani ağzına su verirken o su eğer boğazından aşağı kaçacak olsa bu kişinin orucu bozulacaktır. Veya burnuna su verirken bunu fazla çekip de gencine gelecek olursa yani içeri girecek olursa bu için de orucu bozulaca bozulacaktır. Dolayısıyla bu konuda dikkat etmek gerekir. Fazla müballega yapmayacağız. Aşırı evet. davranmayacağız. Ağzımızı burnumuzu yıkayıp usul aptepleri almamızda da bir mani yoktur. Peki hocam hani bu oruç bozulur dedik ya burada hani hatayla e, su kaçtı. E, orucumuz bozuldu. O andan itibaren ne yapmamız gerekiyor? Orucumuz bozuldu deyip normal yeme içmeye devam edeceğiz yoksa yine iftarı bekleyeceğiz? <gülüyor> Şöyle ki Kaynaklarımızda bu konuya dair adetlik kadından bahsedilir. Evet. Yani mesela bir kadın adet halindeyken oruç tutmaması gerekir Hı -hı. ki tutacağı oruç zaten sahipte olmaz. Evet. Peki böyle bir kadın gün içinde yemeli midir, yememeli midir? Hı -hı. Oruçlu değildir. Bu sırası evet. müsellem. Peki yemesi veya yememesi konusunda nasıl bir yol izlemelidir? Burada bir kuraldan bahsedilir bu kimsenin oruçluya benzemesi de dahi caiz olmayacağından dolayı yemelidir." denir. Hı hı. Ancak e, diyelim ki imsak vaktinde adetliydi kadın ve oruca başlamamıştır evet. ve gün içinde temizlendi. E, bu kişinin orucu yoktur. Peki hı hı. böyle bir bayan e, geri kalan zamanında yemese, yememeli midir yoksa yiyebilir hı hı. mi? Evet tam aksine bunun oruçluya benzemesi gerekecektir ve güne hürmeten yememesinin hmm. gerekli olduğundan bahsedilir. Evet. Bu açıdan bakıldığında bir nedenle orucu bozulmuş olan bir kimse ki bahsettiğiniz gibi yani hataen ağzına burnuna su kaçırdı ve bu şekilde orucu bozuldu. Bu kimse yine güne hürmeten o gün akşama kadar güneş batıncaya kadar herhangi bir şey, yememeli, içmemeli yani müftilat diye tabir ettiğimiz orucu bozucu olan hal ve hareketlerden kaçınmalı. Hatta kaçınması vaciptir. Hmm. Yani ortada bir oruç yoktur ancak yine yememesinin gerekliliği ve yemesinin e, durumunda vacibi terk edeceğinden dolayı günahkar olacağı hmm. da kitaplarımızda beyan edilmiştir. Burada e, o bir günden sebep kefaret ya da kaza? Kefaret olayı yoktur. Evet. Şöyle ki yoktur, kefaret e, İslam fıkhında bir nevi hat gibidir. Hı hı. Nasıl ki hat ve kısaslar şüpheyle düşürülüyor ise, evet. kefarette de bir ufacık şüphe var ise, kefaret o kişiye uygulanmaz. Hı. Bu kişide bir kasıt yoktur. Çünkü evet. e, kasıtlı bir şekilde orucu bozma diye bir durum yoktur. Bir hata neticesiyle orucu bozulmuştur. Evet. Veya orucunun bozuldu zanlıyla yiyen kimse, bu da önemli. E, Tabi orucunun bozuldu zanlıyla yiyen kimse, diyelim ki bir adam, e, oruçlu olduğunu unuttu, yedi. Hı hı. E, unutmak orucu bozmaz. Hata orucu bozar. Hı hı. Ancak bu kişi unutarak yediğinde kendisinin orucunun bozulduğunu zannetse evet. çünkü neticede bir şey yemiştir ve bundan sonra gitse kasıtlı olarak bir şey yese ise. Nasıl olsa e, aksine bu ikinci yemesi içmesiyle orucu bozulacaktır. Evet. Kefaret gerekir mi? Kefaret gerekmez. Çünkü burada bir şüphe vardır. Hmm. Hakiki manada vücuda bir şey girdiğinden dolayı bu kişinin orucu bozdu bozmadığını bilmesi yani benim bununla orucum bozulmaz diye bir bilgiye sahip olmaması bu evet. kişi hakkında bir mazeret kabul edilebilir. Dolayısıyla Kefaret de gerekmeyecektir. Hakeza abdesti ağzına su kaçıran veyahut da işte usul abdestinde burnuna su kaçıran, ağzına su kaçıran bir kimse de orucu bozulsa da bu kişi kefaret gerekmeyecek. Sadece evet. gününe gün olarak o günü kaza edecektir. Ama dediğimiz gibi kalan saatlerde de yine yemekten içmekten kendini kollayacak. Akşam iftar saatine kadar bir şey yemeyecek. Hı hı. İftardan sonra diğer oruçlar gibi yer. Ee, ve Ramazan-ı Şerif ayı çıktıktan sonra da o günü gününe gün olmak suretiyle de kazaydır. Evet hocam. Yine e, izleyenimizin ikinci sorusu da e, oruçluyken bazen uyuyoruz ve rüyalanıyoruz kefaret gerekir mi diye sormuşlar. Ona da cevap verdik. olduk. Aslında orucu bozmaz ki kefaret gereksin. Evet, bozmadığını söyledik. Orucuna Dolayısıyla günü kefaretten günü de bahsedilmeyecektir. Evet. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Oruçluyken gün içinde adet olan bir bayan kalan saatlerde bir şey yememesi gerekir deniyor. Bu kişinin orucu bozulmuş olmaz mı? Ki biraz önceki cevabımız evet. aslında bu nitelikte olmuş oldu. Hı hı. Ee, orada ayırım yaptık. Yani onun şu andaki bulunmuş olduğu hal, evvel emirde olsaydı oruç tutmakla mükellef miydi değil, değil. Miydi? Oruç tutmakla mükellefse o zaman yemeyecek içmeyecek. Hı hı. Oruç tutmakla mükellef değil ise o zaman yiyip içebilir. Dolayısıyla başta temizken o adet görecek olursa evet. o kişi yer içer. Başta adetliyken gün içinde temizlenecek olur ise o kimse ise yemekten içmekten kendisini alıkoyar. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Akşam ezanı okundu. Zanlıyla orucunu bozan kişiye kefaret gerekir mi diye sormuşlar. Orucun vakti fecrin doğumundan güneşin batımına kadar olan zaman dilimidir. Hı hı. Bu zaman diliminde yemekten içmekten kişi kendisini alıkoyması gerekir. Evet. Dolayısıyla güneş batmadan e, yani henüz daha güneş batmamış, akşam namazının vakti girmemiş ve bu kişi orucunu bozmuştur. Hı hı. Baktı zannıyla bozmuştur. Bu kişinin orucu bozulur. Çünkü burada bir unutmak yoktur bir hata vardır. Evet. Hatanın ise orucu bozmayacak diye bir şey yok, orucu bozar demiştik. Hı hı. Şu kadar var ki bu kendi dahliyle yani e, kasıtlı bir şekilde oruç bozmak olmayacağından dolayı kefaret gerekmeyecek, gününe gün tutacaktır. Evet. O yüzden bu konuda titiz davranmak gerekir. Özellikle hı hı. bu sual ediliyor. İşte daha imsak vaktine var zannıyla kişi yiyor, içiyor, hı hı. E, saate bakıyor, saati geri kalmıştır, durmuştur vs. Veyahut da işte dışarının karanlığına aldanıyor, hı hı. E, yiyor, içiyor. Ondan sonra bir bakıyor ki meğersem e, imsak çoktan atmış, yemesi içmesi sabah namazının vaktine denk gelmiştir. Bu kişi oruçlu olmaz. Evet. E, orucu sahih değildir. Ama bununla beraber yine yemeyecektir akşama kadar bir şey. Hı hı. Ama o günü e, ertesi yani bayram günleri geçtikten sonra da kaza etmekte mükellef olacaktır. Kefara tutmasına da gerek yok. Çünkü bu konuyla ilgili birçok yani televizyon kanalında veya radyo kanalında gazetelerde birçok yerde hocam işte gün doğana kadar yiyebilirsiniz şeklinde birçok açıklamalar da yapıldı. Hatta hani önde gelen isimler diye tabir edilen işte ilahiyatçı falan vasfı evet. taşıyan kişiler gün doğana kadar bir çizgi var oraya kadar istediğiniz kadar yiyin ezana bakmayın şeklinde ibareler kullanıldı. Yani onu takip edip de yine e, oruçlarını tutanlar, yani oruçları zaten tutulmuş olmuyor, sahih evet. olmuyor demiştik. Evet. Onlar da yine kaza yapacaklar Tabii. inşallah değil mi hocam? Yani bu konuda kitaplarımızda açık ve net ifadeler vardır. Fecrin doğumunda başlar, güneşin batımına Hı. kadar devam eder. Bahsettiğiniz tartışmalar fecrin doğumuyla alakalı olan tartışmalardır evet. zaten işte buna dair kitap işte günümüzdeki imsak vakti bunu yansıtıyor mu yansıtmıyor, yansıtmıyor mu gibi. bu konuda araştırma yapanların zaten bunu açık bir şekilde dillendiriyorlar ki imsak aynı zamanda sabah namazının vaktinin girmesidir Feci i sadık diye tabir evet. ediyoruz o vakti giriyor ise sabah namazının vakti giriyor ise artık oruca başlanacak vakittir öncesinde yemeği içmeyi kesmek gerekecektir Ay. ki müşevveş olunan şüpheli olan yerlerde de ihtiyatla hareket etmek gerekir hı hı. Dolayısıyla öncesinde tabii ki bunu yapmak uygun olan uygun olsa gerekleriz. Evet hocam, Allah razı olsun. Bir diğer sorumuz, hocam ben böbrek hastasıyım, oruç tutamıyorum, doktorlar yasakladı. Fidyemi nasıl vermem gerekiyor? Toplu halde bir kişiye verebilir miyiz? Ya da fidye vermesi gerekir mi? Oruç tutmakla mükellef olan bir kimse illa ki bu orucu tutması gerekecektir. Ancak bazı durumlar vardır ki kişinin oruç tutma mükellefiyetliliğini ondan kaldırır. Evet. Ee, külliyen kaldırır, bazen de oruç e, fitriyeye intikal eder. Hı hı. Şöyle ki hastalık bunlardan bir tanesidir. Evet. Bir kimse e, Müslüman olduğu halde, akli dengesi yerinde olduğu halde ancak oruç tutmaya sıhhati müsait değil ise bu kimse hakkında oruç tutmama ruhsatı vardır. Evet. Şu kadar var ki eğer bu daha ileriki günlerde sıhat bulursa orucu kaza etmekte mükellef olacaktır. Hı hı. Ama daha ileriki günlerde de sıhat bulmayacağına dair bir kanaat varsa ki buna şeyh fani tabiri kullanılıyor yaşlılığından dolayı evet. veyahut da o hastalık e, genel itiballe e, devam eden bir hastalık, hı hı. geçici olmayan bir hastalık, geçmeyen bir hastalık şeklinde ise bu takdirde o kimse her gün için bir fidye vermesi gerekecektir ki, fidye evet. miktarı da fıtır sadakası diye tabir ettiğimiz fıtır miktarıdır. Hı hı. Ee, ki onu da bildiğim kadarıyla 11 lira olarak herhalde en evet. ednası 11 lira olarak açıklandı. Hı hı. Ee, ki Kaynaklarımızda işte hurmadan 3 kiloluk bir hurma, e işte buğdaydan bir buçuk kiloya tekabül eden bir buğday miktarı, tabii bu arada belki ciddi manada fark olabiliyor veya bazılarının dediği gibi bir kişinin bir günde yiyeceği bir miktar. Hmm. Aşağı yukarıda bunun en ednası günümüz şartlarında denilen rakam uygundur. 11 liralık evet. bir rakamdır. Tabi üst zirvesi hakkında bir sınır yoktur. İşi kendi durumuna göre olsun. hareket eder. Bu kişi de her bir gün için bu kadar bir miktarı vermesi gerekir. Hmm. Peki diyelim ki bu kişi oruç tutamadığından dolayı, tutamayacağından dolayı verdi. Fidyesini hmm. vermiş oldu ve daha sonradan Mevla bu kişiye sıhhat verdi. Hmm. Ben nasıl olsa bunun fidyesini verdim diyerek durması caiz olmaz. O oruçları yine kaza etmesi gerekecektir. Evet. Fidye o orucu kaza etmesi mümkün olmayacak. Yani artık kaza edemeyecek, tutamayacak bir durumda olması durumunda kişinin fidye vermesi teklif edilir, mükellef olur. Dolayısıyla bu manada hareket eder. Peki fidyeyi nasıl verecektir? Ramazan-ı Şerif ayı girmeden fidye vermesi geçerli değildir. Hmm. Ancak Ramazan-ı Şerif ayı girdikten sonra daha ileriki gelecek olan günler içinde fidyeyi şu anda toplu olarak verebilir. Evet. Yani diyelim ki dediğimiz gibi böbrek hastasıdır veya daimi bir rahatsızlığı vardır. Oruç tutamayacaktır ve ileride de tutamayacaktır. Ee, Ramazan Şerif ayı gelmedi ama şu anda ben bir fakiri gördüm ona bütün fidyemi vereyim desek bu olmaz Hı -hı. ama ay e, girdi girdikten sonra 30 günün fidyesini e, bir kişiye bir anda da verebilir Hı -hı. Ee, bir fidyeyi yani bir günün fidyesini ikiye bölebilir mi bu konu tartışmalıdır Hı -hı. yani diyelim ki bir fidye bir şey e, 20 liradan hesap ettik mi Hı -hı. varsayalım öyle düşünecek evet. olursak 20'yi ikiye bölmesin. Ancak Ebu Yusuf'tan gelen bir rivayet vardır ki bir fidye ikiye bölünebilir şeklinde hmm. yani birden fazla kişiye bir fidye verilebilir şeklinde söyleniyor. Evet. Ama burada da ihtiyatla hareket etmek gerekir. Bir günü ikiye bölmeyecek şekilde hmm. e, fidyelerimizi bir kişiye toplu halde verebiliriz veya fidyelerimizi farklı farklı kişilerde verebiliriz. Ama evet. dediğimiz gibi şuna dikkat etmemiz gerekir ki bir günün fidyesini iki kişiye bölünmesin. Evet her ne kadar buna dair Ebu Yusuf'tan gelen, Rahimullah'tan gelen bir rivayet olsa da diğer görüş, ihtiyat olması hasebiyle bu konuda biraz daha dikkat etmek gerekir. Toplarda da de verebiliriz, farklı farklı kişilere de verebiliriz. Ama bir günü bölmemek kaydıyla buna dikkat etmemiz evet, gerekecek. Ramazan ayının girmesine dikkat edeceğiz. Tabii ki. Hocam? Bir de şu da güzel olur belki hocam. Hem iftarını yapabilecek hem de sahurunu yapabilecek miktarda bir fidye Zaten verilmesi. Zaten fasıl olan odur. Evet. yani Sabahlı akşamlı yedirmedir. Hı hı. Hatta fidyede illaki e, temlik şartı da yoktur deniyor. Hı. Hani Bunu zekat babında çok inceliyorduk. Evet. E, zekatta malumunuz temlik şartı vardır. Yani karşı tarafı o malı mülk olarak vermek gerekir. Hı hı. E, peki fidyede de vereceğimiz fidyede de mülk olarak versek olur mu? Deniyor ki bu ibaha yoluyla dahi olabilir. Yani Hı. bir günde e, sabahlı akşamlı kişiyi yedirmek. Hı. Bu şekilde yedirecek olursa da e, bu kimse bu fidyeyi vermiş olur deniyor. E, buna göre de hareket edilecektir. Hocam bu soruyla birlikte bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak dua babında neler söylemek istersiniz? Allahü Teala Hazretleri e, içinde bulunmuş olduğumuz e, bu nimetleri bir hakkın istifade edebilmeyi nasip etsin. E, Ramazan-ı Şerif ayı nasıl geçerse sene öyle geçer deniyor. O yüzden yaratılış gayemize uygun bir şekilde Ramazan-ı Şerif ayını geçirebilmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Olacağım. Allah razı olsun ağzınızda sağlık. Evet kıymetli izleyenlerimiz bugünkü İlmihal Ramazan özel programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerde sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşça kalın.